Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Birkaç insanlar günaydın öflesiyle modern sabahlarda buluştuk yine. 28 Şubat 2013 Perşembe sabahında beraberiz saat 10'a kadar. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Ondan sonra da tabii bizimki de lafı yapıştırmış, e ee? demiş bir <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Allah Allah. Ha komik miydi bu? Yani <gülüyor> ee demiş. size hani öyle. orada <gülüyor> bir laf yapıştırmış yani. Ha senin komik miydi? Ha. Ya ben o fıkranın o kısmını anlamadım da sonunda bizimkini bir laf yapıştırdığı belliydi yani. Ben de yani ee, ders çıkarılacak hikaye olarak düşündüm de. Hayır yok dinlerken. Fıkra, fıkra Ben fıkra, fıkra diye. Sen bir de başından geçmiş gibi anlattığın gibi geldi evet, bu. Evet doğru. Neyse. Orada, orada hatam oldu herhalde. Neyse. Kısmet. 28 Şubat 2013 Hı -hı. hangi güne gelir? Pss, Çarşamba. Hangi güne gelir? sen saçma. Abi, şöyle düşün. 26 Şubat sonuçta Salı. 27 7. Şubat. Var. 27 Şubat. Çarşamba, 1 Mart Cuma. 28 Şubat hangi güne gelir? 2 Mart Cumartesi. TESİ. Çağlar Sanatlar Merkezinde de gösterim var. Biletler biletik size satılıyor. Oradan düşün. Biletik, biletikten düşün Oradan geri gel Ne ee, tane Biletik Perşembe, kafam şey. Perşembe. Evet, Perşembe. Onu, En başta onu ben düşünmüştüm zaten Bugün Perşembe diye evden çıktım ama 28 Şubat falan diye Şey yapınca biz komedyenler 28 Şubat'ta çok sıkıntı <gülüyor> 28 Şubat ee, bakalım bugün kimlerin doğum günü. Ee, şimdi her perşembe olduğu gibi ona bakacağız. Keşke öyle bir şeyimiz olsa bizim ya. Ne güzel olurdu. Her ne kadar sıcak bir program olurdu. Haftanın bir günü değil haftanın her günü baktığımız bir şey olsaydı. Ne güzel, ne güzel Hiç öyle bir şeyimiz yok. Yani. Sadece perşembe günü ama 7 yılda bir herkesin bir hakkı oluyor yani. Ne o 7 yılda bir ya? Bir perşembe gününde kendi doğum günleri söylenmiş olacak. 28'inde mi? Hayır her perşembe yapıyoruz ya bu köşeyi. Ha doğru ya. Evet 7 yılda bir gelir. Doğru. Ha yıl var falan filan. Yemillerini şey anlamayan iki radyocu program Biletik yaptı. İletişim var programda. Kız babası dert babası diye. E, doğru. Obama'nın beyazlayan saçları dosyası açılmış Amerika'da. Kaç? 3 tane mi kızı vardı Obama'nın? 2 mi? 2 canım. 2 tane. Michelle Obama'yı saymıyorsan 2. Saymıyorsun. Doğru. Ee, ben de Obama gibi adamım. Obama gibi geldiler. buşa döndüler. Bush'un da... İki kızı mı vardı? Bush'un mu? Clinton'ın tane... bir kızı vardı. Clinton'ın bir kızı var. Ee, Bush'un da galiba iki kızı var ya. İki kızı vardı. Ama Bush'ta herhangi bir yaştan mı olmadı? Bush'un üç kızı mı var yoksa? Ona bir bakalım sevgili dinleyiciler. Ona bir bakalım. George, oğul Bush'u diyorsun değil mi? W. Oğul Bush'un Bush evet. Bakalım ona. Vallahi... Baba Bush'un bir tane oğlu olduğunu az çok biliyoruz. Onu da başkan yapacağım. Çok güzel emekliliği. Ee, kız babası, dert babası diye böyle fotoğrafları koymuş böyle yan yana. Ee, Maliya'nın bir partiye giymek için, bir partiye gitmek için giydiği kıyafetleri görünce Saçlığı birden de beyazlamış, birden beyazlamış saçları. Valla öyle yazıyor burada. Ondan sonra ve tabii bunun yanında silah yasası, vatandaşlık yasası, bütçe kesintileri gibi başka konular. Onların da var. etkisi var tabi. <gülüyor> Ama esas demiş e, Maliya'nın giydiği kıyafet demiş. E, ondan sonra. Bu nasıl bir şey ya? Maliya sanki babasını tanımıyormuş gibi yanından geçince kim bu kız diye kara kara düşünüyordu. Obamanın <gülüyor> düşüncelerini okuyan gazeteci yakalandı. Kızlarınla tartışırken acaba şeyi kullanıyor mudur o? Neyi? Başkanlığını. Nasıl ona, kullanabilir var, abi ya? Bana kim kafa tutuyor sen bana da kafa tutanın halinde şey sen böyle. Ha yaparsın. Çok da Fifi falan filan bu tip şeyleri söylüyor mudur Ay kıza? Yapma Ege vallahi şey oluyorum Geçmiş ben ya. Gençlisi taklidi mi? Ya yapmasana abi ne yapıyorsun sabah sabah ya? Ben, ben baba, babasına, Fifi, <gülüyor> babasına annesine Fifi demesini bir kenara bırak. Böyle konuşan kız yani. Koskoca başkanı Fifi'yle de demişler. Ondan sonra kızlarına, kızlarının yarattığı stres tabii ki saçlarına vurdu diye ee, önce seçimden önce Barack Obama, seçimden sonra Barack Obama. Ne stresi daha küçücük onun kızları ya? Nikolajin ödüllerine gidiyorlar. Olur mu ya? Malia büyüdü. Kaç yaşında Malia? Tam olarak yaş vermek istemiyorum ben ama koca kız oldular artık. Yani o yüzden e, o doğru yani bilmiyorum böyle bir şey var işte. E, en son Kahkül kestirdi biliyorsun Kahkül Michelle Obama. Kırk mı mı? Çah, ee, onun da sebebinin bu olduğu söyleniyor. Kızına kaş, inat. Kaş, ka, ka, kaş, çatık kaşları görünmesin diyemiş şöyle babanın? Onun dışında e, başka İngiliz çocuklar, İngiliz annelerin yargılandığı bir dava vardı biliyorsun. Hı hı. Bütün İngiliz mahkemelerinde yargılandı. Cadı davası mı? İngiliz miydi? anneler çocuklarını besleyemiyor diye araştırma çıktı abi. Yani sadece babasını üzen kız hafır değil. İngiltere'den de bir şeyler var. 250 okulda bir araştırma yapılmış. Evet. İngiltere'de. Ee, çocuklarını besleme konusunda zorluk çeken ailelerin oranında iki kat bir artış iki kat var. oranında artış varmış ee, çocuklar çocuklar sonra... mı yemiyor anneler mi güzel yemek koyamıyorlar önden İşte yemeyen çocuğun herhalde sorumlusu direkt anne baba olarak görünüyor değil ama mi? yani tabi dünya öyle görünüyor yani en e, ince kitaplardan bir tanesi biliyorsun İngiliz mutfağı kitabı yani anne baba ne yapsın ben sonuçta İngilizim bu çocuğa ne vereceğim demiş. Doğru yani yöresel, yöresel evet, mutfak tabii, olarak yöresel ne verebiliriz demiş. demiş. Mesela ben bir İtalyan olsam bu çocuğu topaç gibi yapardım iki haftada demiş. Ama sonuçta İngiliz'im demiş yani. Ne var İngiliz <gülüyor> mutfağında ya? Fish and chips. Geç. Ondan sonra... Çocuğa şey, verilecek olarak düşün. Ev gibi düşünme. Bir keresinde geleneksel yemeğimiz diye böyle mercimek kıvamında pişmiş bir bezelye yedirmişlerdi. Hani mercimeğin bazen çorba mı olsam yemek olarak mı kalsam diye He. geçiş döneminde olduğu bir şey vardır ya. He. Süreç mercimek diye verilir. O işte. Anla, yani <gülüyor> ben hiç daha önce süreç bezelye diye bir yemek var. Hiç daha önce duymadım ama süreç mercimek deyince tam hiç tarif vermene gerek yoktu. Yani, yani anladım. "Tane tane mi kalayım, çorba mı olayım?" diyen bezelyeler ve o tartışmanın içine senin de çekiyorlar. Yok siz çorba yok yok ya yemeksiniz falan gibi bir şey. Başka hiç İngilizce yemeği. İngiliz mutfağı deyince tabii koşa koşa geldiler. Hoş geldiniz Fahir Bey stüdyomuza. Valla Mutfağını. James... Hoş geldiniz Fahir Bey. E, kaptanlık pazu bandınızı takmış, <gülüyor> kazağınızı da üzerine giymiş gelmişsiniz. Tebrik ederiz. Aynen. Valla Jamie Oliver'ın şey dediğini ben biliyorum. Kuskus kadar güzel bir şey yok diye dediğini biliyorum. Yani Jamie Oliver'ın ben bir kere o kadar seyrettim ağzına. Şimdi size güzel, klasik bir İngiliz yemeği yapayım dediğini duymadım ben. Gerçi Jamie Oliver'ın şeyi en... E, güzel yemekler en sınırlı mutfaklardan çıkar diye bir şey var biliyorsunuz Hayır, Jamie O yüzden değil. kuskus hastası olabilir. Hayır. En Şimdi, güzel, güzel yemekler mutfağına. şey dediği var en güzel yemekler pis tırnakla ellerle yapılan yemeklerdir diye. Ama bırak artık Fahir'i. Yaşın ilerledi. Kıskanma şu Jamie Oliver'ı. Bir yerde bırak artık yani. Jamie Oliver ne bak, kadar dinler, adam işinde gücünde ya. ya. Adam işinde gücünde bir adam tamam, ne güzel yemeğini tatlı, yapıyor. Tatlı, şeyini sempatik yapıyor. ama o tırnaklar, o tırnaklar hele ki o limona sıkış. Ya arkadaşım bir adam yani bir, bilmem Herkesin kaç bin yıllık insanlık ya, tamam. ya, onu yapın da o ellerden bir de böyle böyle yapıyor bak. Böyle böyle yapıyor. Sen gel bakayım ben sana öyle bir gün yemek yapayım. Bakalım beğenecek misin? Saltayı yapacağım. Sonra da ellerimle böyle böyle bele bele karıştıracağım. Ben onu yapalım mesela. Ben çok şeytan tırnağı var yanar <gülüyor> Bak Kesin adam haklı. O yüzden kibar kibar sıkarım. Ayrıca Jamie Oliver da tırnaklarını yiyor. Onu da söyleyeyim. O zaman o... O zaman şu anda bütün fikrim değişti. E neymiş İngiliz kadınlarının yapacağı şey? Ne Hapisine. bileyim abi ya böyle böyle bir şey işte ağlayan çocuğa mesela nasıl Al ağlayan çocuğa niye ağlatıyorsun diye annesine babasına başta toplu taşım araçları olmak üzere parklarda bakılıyor ya. Evet. Ayıplayarak İngiliz çocukları yemiyor diye bütün suçu annelere atılmış. Sanki ne yapacaklar. Kim, kimin diye. olacak İngiliz baba zaten evde değil. Çünkü onların model aldıkları aile kim? Yani Sandviç, gider düşün. abi. Ev, evde nedir işleri kadın her şeyi idare eder. Adam sekizinci gider bu gider. Henry'den beri ben kuru orada mi? böyle topaç gibi bir kral görmedim. Ben de hiç hepsi kuru kuru. Bir tane ne vardı bir, bir tane daha Edward mı öyle bir eskilerden King bir kral Edward mı? O da o, bir kilolu adam varmış. Genelde öyle zaten. Ondan sonra hep sırım gibi neden? Hep İngiliz haşçılar. Bugün ne yapalım? Bezeelli haşlayalım bari. Kralımızı. Sandviçin içine konulan malzemelerin kalitesinde de düşüş var demiş. Maalesef. Ya, en büyük zaten İngiltere'nin bu son dönemdeki krizinin sebebi... Yağ sürülmüş bu. ekmekle gönderiyorlarmış çocukları ya. Ben, ben bari bir salça var. sürün be. Sadece yağ sürmeyelim. İngiliz kadınlarla <gülüyor> lanla lununu konuşan radyocu yakalandı. Estağfurullah yani İngiliz kadınlar hasa Onlara bir terbiyesizlik, başta bana terbiyesizlik. Ne kadar güzel sabundun. Kafa karıştırıcı açıklamalar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar... Macera dolu bir perşembe sabahı sevgili sanatseverler. Espriler, şakalar, gırla. Bakalım evet. yayında da yansıyacak mı bunlar? Ya, i̇lerideki tartışmanızdan, içerideki tartışmanızdan ben hakikaten... Koşarak şey kaçtım. Ol. Yok ama Hayır hayır abi o şeydi. de da o test Valla işte her evde böyle küçük tartışmalar oluyor ama... Ama yani, yani biz e... ne yapıyoruz Oktay'la hemen konuşup çözümlüyoruz. Yani... yani. Yoksa mi atacağız mesela haftaya bir gün. O da domates duydu o günde falan diye. Ve hiçbir, çok da saçma olacak evet yani. Evet abi Hı -hı. çok saçma olacak. O zaman daha çok rahatsız olacaksın. Çünkü Hı -hı. o zaman bir de bir hafta önceki olay diye uzun şey, dinleyeceksin şey, yani. yani. Hı -hı. Hem de daha uzun. Bir şarkı daha atmak zorunda kalacaktık. Şarkı atmak. Snyder, <gülüyor> yemek Siz verdi yani. Snyder. Olabiliyor musunuz? ilk golünün şerefine mi? Bilmiyorum gol mü attı Snyder? Ordu Spor'a gol attı ya. Ligdeki, ya e, Türkiye liglerinde ilk... İlk golünde de atmış oldu böylelikle. Evet. Ben dediler Drogba goldü. Hep'in ismini Snyder'dan daha fazla duymaya başladım. Snyder'in gelişi daha büyük olay değil miydi? İlk başta tek başına geldiğinde çünkü Drogba'nın gelişi belli değildi. Aa Snyder, Snyder deniyordu. Aa, Drogba Snyder. daha büyük olay oldu galiba. Daha büyük futbolcu mu? Katmerli oldu. Yok canım ikisi de büyük futbolcu. Ama hep Drogba konuşuluyor farkında mısınız? Sen anlıyor? ondan başka şekilde etkileniyor olabilirsin. Dediler onu... Drogba hep <gülüyor> espri sözünden. Evet. Yok ondan dedi de Bence daha böyle ondan... güçlü bir adam falan ya. Ben hiç ikisinin de tipini bilmiyorum. İki Sadece... fotoğraf versen hangisi sana eder desen Drogba'yı seçebilir. Bence de direkt, direkt Drogba'yı seçer. Direkt Drogba. Hayır efendim değil diğer, diğer Drogba. Biz Drogba'cuyuz. Bir diğer Drogba. Drogba. Ah. Çok özür dilerim ya. Ama yapmak Sersiz gerekiyor. Sensiz bir şarkı atayım. Yok yok atma yok. bir şarkı da kesecek. Özür şey diliyorum ben en yakın zamanda gidip bir temiz kağıdı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu esprimden Yemeğe sonra. Yemeğe vermişsin Ayda. adadaki akşam yemeğinde misafirlerine ahtapos salatası, avokado soslu karides. Avokado değil evokado. Lagos ısmarlamış ve adayı gezdirmiş. Lagos. <gülüyor> İyi vallahi ben sana söyleyeyim. Kaç kişi gitmişler adam başı 150 liraya çıkmışlardır. Vaa uzun uzun biliyorsunuz bu tip yemeklerin şeyi menüsünün uzun uzun sayılmasıdır. Maşallah. Çok az yemişler. Ne menünün bir kısmını mı ele geçirmişler ya? Ama artık Üç, parça şeyde. İki salatası. Evet. Full protein. Lagos. Zaten bildiğimiz tamam. lagos. Ondan sonra bir neydi? Eveka dolu Eveka dolu. Efe falan. Karides. Karides. Karides. Sırıdım başka okay. sıcak bir şey yok masada. Karides sıcak, ara sıcak Karides işte. Lagos ana yemeği, salata var işte bir de, ahtapos salatası. Karides'te sorun var demiş yalnız bir de. Bir şeyler daha vardır o yemekte. Hmm. Ne içmişler? Kendisi mi? Tabii canım, artı içecekler. Artı, artı içecekler herkes. Artı içecekler de e, kendisi hazırlamış gibi anlıyorum ben bu okuduğum şeyden. Siz ne anladınız? Suada deyince bayağı kendisi hazırladı, hazırlamasa bile... Tüp götürmüş yanında tekneyle. Orada tak tak tak tak hemen çevirmiş. Yeni çıkmış zaten oradan. Edek adını yani. güzel güzel kık, kık, kık, küp küp kestim demiş. Valla öyle Snyder'ın fotoğrafı da var. Kimleri Ondan götürmüş sonra... ya takım arkadaşlarını mı? Ee, Eşeni dostunu değil mu? Değil ya yöneticiler ve bir takım isimler. Yöneticisi ve daha neler neler? <gülüyor> İş adamı. Bana o kadar para verdiniz gelir sizi bir yemeğe götürelim. <gülüyor> Azıcık mi? da bu da size düşer. Ee, <gülüyor> öyle tabii yani. Baltıdan tutan parmağını yalar. <gülüyor> arkadaş. Bizim dükkana da Snyder'in. Snyder Kayıp ikizi geliyor F biliyor musunuz onu? Hiç ahtapos salatası söylemiyor. Söylemiyor evet. S İlk zira bizde de ahtapos salatası yok ama tabii muadilleri var. Mesela bir Ramallahçı salatası söyleyebilirdi ama ne yaptı söylemedi. Söylemedi. Söylemedi valla söylemedi. Olay oluyor. İlk Snyder'ın Türkiye'ye geldiği gün... Bize Snyder getireceklerdi. ...Snyder'in aynısı olan e, arkadaşımız bizim dükkana geldi. Hı. Ondan sonra bütün... Bizim Serkan'la işte Alkan'la falan bir Galayana geldi. Snyder geldi. Snyder Kaka'ya geldi diye. O kadar bir de benzeri olan bir tip mi? O kadar birbirinden... Garip bir soru oldu. Haberleri Hayır edemem. De haberleri olmayan garsonlarımız geldi bana söyledi ya. Ne yapayım dedim ne yapayım? <gülüyor> İndirim mi yapayım? <gülüyor> Daha bir şey vermedi ne yapalım? Böyle ya. O yüzden yani... Yemek Snyder gelmeden sen... benzeri geldi yani. Geldi o da bizim orada yemek... <gülüyor> bu da bizim <gülüyor> İdman. İdman. Ya bu arada Ersun Yanal şey demiş... E... Ersun Yanal ne şu anda? Ne, hangi Beşiktaş'te takımın başında? Şu anda. Fahir? Uyduruyor ya Ersun Yanal. Ersun Yanal nerede olduğumuzu biliyorsunuz S Santrafor. Ersun. Santrafor. Ersun Yanal bildiğimiz Angola. Ersun Yanal. Angola yani bildiğimiz Maçları Ang robot hakemler yönetsin demiş. Avrupa'dan hakem getirelim önerisini Ersun Yanal bir adım ileriye götürdü diye yorumluyor. Ee, akşam gazetesinin Ya <gülüyor> onun şey sayfası. diye düşünenler var. İşte 2013 robot senesindeyiz hakem. tabii. Bana da geçen gün bir tane birisi sordu şey diye dedi A, bu tüp bebeklerde acaba şey yapıyorlar mı dedi hani dışarıda acaba besleyip büyütebiliyorlar mı yani ne demeye çalışıyorsunuz hanımefendi hani böyle dedi dışarıda dedi böyle hani tüp bebek deyince hani ana rahmine yerleştirilmiş hiç, hiç yerleştirmeyelim dışarıda ya tabi o kadar teknoloji ilerledi falan insan tabii ki teknolojinin ilerlemesini bazen gözünde de büyütüyor olabilir sene 2013 olmuş artık hakemlerle falanla filanla uğraşmayalım Gidelim bunu robot hakemler isteyebilir yani Ersun. Ya. Gayet mantıklı. Ya herhalde birilerine bir şeyler, bir imalarda... Ama bir robot, şeyler, kem, robot hakem Olsa o olmaz. Bizim o da, da ne tiplememiz silahı... vardı ya? Ne? Robot hakem deyince aklıma geldi. Robot neyimiz vardı bizim? Robot adam. robot adam. Ha, ha, robot, adam. <gülüyor> robot adam şarkısı. Hatırlanması en kolay kelimeyi hatırlayamayan Hep. radyocu. Demek ki Ege'nin bu <gülüyor> şarkısı... O ee, da fikir verdi Yani bilinçaltına kadar işledi Helal olsun Ege helal olsun Bilin, Ersun Robot Yanal. hakem bir di bit, midi midi bit diye Sağda dolaşacak mı Hayır yandan yandan Öyle Yandan fut, fut, kıyı, kıyı. Fut. Tabii, tabii yandan. Ama istiyorsan mesela bu ev temizleme robotları var ya böyle Bırakıyorsun sabahtan akşama Basarlar kadar Basarlar ona futbolcular Hayır hayır onlardan değil basacak olanlardan değil böyle Oraya çarpınca dönüyor buraya çarpınca dönenler var ya ha, yani Böyle yuvarlak gibi oluyor da Bütün gün evi süpürüyor ondan sonra akşama Temizlik robotunu var. mu diyorsun ya onu temizlik yerde için yapan sensin yerde dolanan Onun gibi bir şey olursa hem buraya çarpmadan fıtı ee. fıtı fıtı gider futbolcuya yaklaşınca fiti yön değiştirir. O öyle bir şeyler olabilir ama tabii seneye düşünülüyor daha erken bu sene için. Yani bir de robot hakeme ne küfreteceksin? E sen de ne anlayacak? Nasıl o stres de oluşturmaz. Belki robotta da oluşturuyordur bilmiyoruz ki. Hiç böyle bir şey denemedik. Robot'a da küfredince robot da belki sana bir tepki verecek. Sonuçta benim anama bacımı küfretti diye bir. Doğru. Yani. Ondan sonra robotların dünyayı istilası. Yani siz insanoğlu şey... da bizim anamıza bacımıza Biz küfür ediyorsunuz. Oğlum siz anlamazsınız böyle bir şey ama mesela onu yapan adam bir tane küçük çip koyar. Bitti. Ben de evet, Sinir çipi. Yani bitti gitti. Sinir çipi ve hemen yanında bir çip daha insanlığı yok etme çiftti. Eskişehir Sporu'daymış Ersun Yalan. Eskişehir bak onu diyecektim ağzımdan Sizce aldım. kim vermiş olabilir cevabı? Sizce kim vermiş? Ozan Kayadeler kim verecek ediyoruz. yani? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ozan Bey. Ondan sonra başka tweetler de var. Başka ee, tweetler de vardır muhakkak. Bir doğum günüymüş İrem Hanım'ın da yarın ama doğum günüymüş. <gülüyor> Şimdi, Yarınki doğum günlerini bugün Vizay'dan tebrik, tebrik ediyoruz, ediyoruz ve tebrik ediyoruz evet. ee, bak İrem Hanım. Ee, onun dışında Merkel gitti, izi kaldı. Ee, keşke Merkel ceketi gitti. kalsaydı diye düşündüm. İzik ben kaldı bu. yadik. Oktay ya. şey yaptın o ceketin ne hastası Ne bileyim abi çok ya. güzel ceket ama hiç çıkarmadı üzerinden ya. Bir Oktay şey neden biliyor musun? Oktay o renk bir ceket arıyor. Vallahi bak yıllardır arıyor. Bulamıyor. Turuncu kırmızı arasında cool, gelen. Kul cool şansölyenin ceketi diye geçen. <gülüyor> yani vallahi öyle arıyor bulamıyor. Kadının üstünde gördü imrendi. Ama şey ceket de değil. Tayyör ceketi gibi dedi Kadına. Herhalde özel dikim. Özel, özel dikim olur. da dikim. kraliçe vermiş. Maç. Kumaş kumaşından dilem diksin sana? Valla Vallahi diken düğmesini de kendin seçersin istediğin gideyim. gibi. Ben bugün bir kumaşçıya gideyim, pahalı kumaşçıya gideyim. Kumaşı bulamam. Kumaşı bu, zaten bu, kraliçe. Yani alt kumaşı nedir? Tezgah altından çıkarır o. kim? Tezgir. Tezgir dedim. <gülüyor> tezgah altından <gülüyor> kumaş çıkaran adama tezgir denir. Seyircisiz maça da meşale cezası geldi. Meşale cezası biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye. Kim maça... yaktı pardon meşaleyi? Seyirci yoksa kim yaktı? Beşerden Dışarıdan atıldı? atıldı? işte. Paraşüt atıldı ya. O paraşüt. paraşüt mü? Aha, paraşüt sistemiyle. Gör, görmedin mi sen onu? Hayır. Dışarıdan. Ma nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bunu mancınık ve paraşüt tipi bir şeyle. Yani seyirci yok. Evet tamam biliyorum. O hatta Bate. böyle çok etkileyici bir görüntüydü. Bütün şey, taraftarlar stadın dışında stada sesini duyurmaya çalışıyordu. Evet. Bir tanesi bir... Öteye mi geçmeye çalıştılar? Dışarıdan. İçeri şey meşaleye, Meşale gibi bir şey. Artık o yeri deyince mi patlayan bir şey? Nasıl oluyor? Soğuk meşale dedikleri şey var ya. Soğuk meşale. Onun böyle küçük bir paraşüt mekanizması gibi bir şey. meşale dünyasında. Soğuk meşale ne? Ya soğuk şey var ya bu ateş. Soğuk füzyonla çalışan mı? Hayır hayır böyle bildiğin ateş çıkarmıyor da. Böyle hıh diye hani böyle şey olur. Yürümüz o ses hürmüz sesi çünkü. Yani hürmüz sesi gibi ateş çıkıyor. Ateş değil de hıh sessiz çıkıyor. Sesi. kulağında mı tutuyorsun? Kulağında tamam, çıkıyor. Hıh senin ismin ne? Hıh boşuna gidecek. Evet ba öyle şeyler. Baba devam meşalesi. <gülüyor> bir de ateş çıkarıyorsa yandık. Yandık. Ne ya yandı? Ya öyle bir şey var. O yakmıyor tam. Yani öyle alela e, saçalım. Keşke bu bu savunmanı keşke UEFA'ya yapsaydım. <gülüyor> yapsaydım Allah. O tam yanmıyor beyefendi diye. Dünya kadar ceza gelmiş. Valla bir, bir maç daha ceza gelmiş. Eğer e, bir kere daha iki yıl içinde tekrarlanırsa bu hadise. Nasıl tekrarlı yani bu aynı paraşüt hadisesi mi diye ayır, sormuşlar mı, onu olursa, bilmiyorum daha ama daha olursa yakın. Dışarıdan atıldı çünkü bu. Yani bu dünyada o şey yani bir ilk <gülüyor> dünyada bir ilk. E sahanın dışına yani, <gülüyor> yani orada Fenerbahçeliler şey diye de savunur. Kardeşim biz sahanın içinden sormayız yani ne yapacağız sahanın dışına? He, hiç. Hani böyle İspanya futbolu falan sahanın dışında yalnız arabalar birbirine çarptı. Oradan ceza <gülüyor> noktasına da gelir. Yani. Dünya futbolu falan konuşuluyor ya böyle işte şu maçta şu oldu, bu işte El Clasico'da bu oldu falan filan diye. Yani bu olayla ilgili Guardian'da ben şeyler gördüm. <gülüyor> bu olay nasıl oldu diye uzun uzun yazılar yazıldı bunu O şeyle ya, kafaları diye dışarıdan paraşütle. Şaşırıyorlar tabii böyle şey. Yani birazcık pratik zekalı olsalar bir de mancınık işin içinde mancınık olduğunu... Paraşütü nereden atacaksın? Yukarıdan atmıyor ki adamlar. Mancınık sistemiyle atıp paraşütü plop diye açılıyor diye yanıyor. Bence bir sonraki seyircisiz maçta da hilal sistemini öğretelim bütün dünyaya. Mancını madem şey yaptık, hilal. Ay şeklinde. Ay şeklinde kapanan bir şey. Stad'ın etrafında böyle. Dışarıdan. Ama onu bir ceza gerektirecek bir şey yok herhalde. Cezalandırırlar Oktay. Vallahi onu cezalandırırlar. İki yıl içinde yine olursa demişler, bir yıl men edilecek Avrupa kupalarından Fenerbahçe diye böyle bir Bir meşeleden şey adam var. men edilir mi ya? Bak bir, birisinin gözüne gelse neyse. Yani, Hadi. Menetmeye abi... bahane arıyorlar onlarda. <gülüyor> Doğru. Menetmiş böyle. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'nin sevgili dinleyiciler, modern sabahlar devam ediyor. 8.56 oldu saatimiz, esprilerimizi, şakalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Günün gazetelerinin sayfalarını çevireceğiz. Bu arada Radyo Tü'nün 97. özel gösterimi var bu akşam. Onu da hatırlatalım sizlere. Önümüzdeki saat içinde hem Radyo Tü'nün 97. özel gösterimine... ...Gangster Squirrel filmine... ...hem de bu cumartesi saat 20'de... ...çağdaş sanatlar Merkezine gerçekleşecek biletleri ...Venetics'e satılan gösterime davetiyeler vereceğiz... ...heyecanlı... ...neşveli bir son saati olacak diye... E, ...bir beklenti içindeyim... ...umarım bu beklentilerin bir kez daha boşa çıkmaz... ...diyoruz... <gülüyor> ...inşallah... ...davetiye mi vereceğiz? ...yani... ...yani, yani, yani... E, ...vermeyip de ne yapacağız o kadar davetiye ...ne yapacağız yani... ...ondan sonra arsız muamelesi göreceğiz... ...hayır... Dinleyicilerimizle paylaşacağız o davetiyeleri çünkü davetiye paylaştıkça güzel. Evet ee, bir mesaj sesimiz var bakalım mesajları okumaya devam ediyoruz. Ee, bir dinleyicimiz adını vermek istemeyen bir dinleyicimiz Ege Kayacan'ın bir mesaj attı. Ne istiyor bir şey evet. Kıvanç'tan gelmiş telefon. Ya davetiyemiz yok ya başka bir şey. ...gibimiş... Şey. ya da ya da dün ya olmuş o, olabilir mi acaba daha özel dün? gösterimimiz dündü <gülüyor> ...özel gösterimiz dündü <dünmüştü. gülüyor> herhalde onun kuvanççı şey hafta diye zaten benim <gülüyor> evet. şey dündü diye müjdelenmiş program, <gülüyor> program banttan şu anda yayınlanan programımız bantlar programımız bantlar <gülüyor> sen Kıvan, öyle söyle Kıvançı. Kıvançı onun haberini verelim özel gösterim <gülüyor> dündü ya falan ya. <gülüyor> gitmiyoruz ya özel gösterimler onun etkisi Git, işte. gidemiyoruz gitmiyoruz değil ...aa sanki tavır varmış gibi gidemiyoruz nasıl özel özel gösterim olmuşum emediğimiz katılmadığımız hiçbir özel gösterim henüz gerçekleşmemiştir diye düşünüyoruz Bu ve davetiyeleri de vermeyi devam ettiğimiz. Perşembe değil miydi bizim ya? Yok. Çarş. O zaman bir grup dinleyicimizi biz şu anda yanlış yönlendirmiş olabilir miyiz? Sinemalara. Hayır. Herhalde bize istinaden değil de onlar daha... Çarşambaya mı yönlendirdik? <gülüyor> Yok. Perşembe'ye, şey, perşembeye yönlendirdiğimiz mi yönlendirdi? bir takım dinleyicilerimiz olmuş olabilir. Ama ben tahmin ediyorum şey yapılmıştır ya. Onlar takip etmişlerdir. O Yoksa onları da sinemaya biz göndeririz canım. Evet doğru o zaman canım. Bu... Ege Gayacan Cari Masyon'dan. Bugün son saatte de şey yapalım. Perşembe günü yönlendirdiğimiz dinleyicilerimiz bize arasın. <gülüyor> o zaman benim gösterime şey veririz. Davetiye veririz sadece. Ama aynısı mı? Orada bir... Bakalım Kıvanç Buna nasıl Cemaç? Ya Bakıyorum Kumaç Bey buna bir cevap verin. <gülüyor> Verebilecek misiniz veremeyecek misiniz? Ülkemize kaçak yollardan gene sigara sokmaya çalışıyorlar. Keşke ülkemize kaçak yollardan ünlüler gelse. <gülüyor> yani ülkemize gelen ünlüler haberinde bir de kaçak yoldan gelen Sting, ünlüler. Sittingi şeyde yakalamışlar. <gülüyor> Ay, neyse ülkemize kaçak yollardan sigara sokuyorlardı. Yakalandı. Allah'tan girmedi de yakalandı. Ama yani bunu da şimdi şey değil. Bu bunu... da... İyi bir taraftan, neden iyi diyeceksin? Neden iyi? Neden iyi? Ülkemize kaçak yollarla hiçbir şey sokulmasın ama sokulacaksa böyle şeyler sokulsun. Ee, sigara dediğim de, şey sigara değil, karton karton bildiğimiz şey sigara değil. Kravat içinde mi sokmuşlar? Hayır bu şey sigara. öğrenci tek sigara sokmuş. sokmuşlar? Yani elektronik... Sigara şeklinde sakız mı? Hayır, elektronik sigaralar var ya sigara bırakmaya hmm. da yardımcı olduğu iddia edilen bilmiyorum artık. Onun bilimsel şeyiyle çok fazla uğraşmamak lazım. Edirne Kapıkule'de e, bacaklarına 2000 küsür tane şey sarıp 2000 küsür dediğim gibi. Bunun şey... fişeklerinden mi? Fişeklerinden mi? Kapsül değil ya bildiğin elektronik sigaraları sarmışlar bacaklarına. Kim? 2000 sigarayı nasıl? Adamlar. Kaç <gülüyor> kişi sarmış ya? Tek kişi sararsa 2000 <gülüyor> sigarayı robot gibi siz niye oturmuyorsunuz? Yok. Bir şey yapacağız. Sizin bacaklarınız kalın mı? Yok. Ya vallahi baldırınıza bakabilir miyim? At gibi baldırlarınız var. Ne, ne, Kaflara kaç girmiyorum kişi, bile. Kaç kişi hani. sarmış bunu? Nasıl bir şey, nasıl aklına geliyor ya bu? Bunu bacağımızı sar. saralım böyle çevresin. <gülüyor> yani orada aklıma gelecek bunlar çünkü fitil gibi şeyler. Valla şey, ha? hakikaten yazık. Ne yapıyor. yapabiliriz bunu? Abi bacağı saralım. Yok bunu başka bir gizleyebilir miyiz? Çünkü sonuçta bunlar fitil gibi nereye saklı? Bacağı saralım bacağı. <gülüyor> diye ağlamış oradan. Sen ağlamış, sen ağlamış. İyi sen hadi, hadi tamam sana acıdık demişler. O zaman man, böyleyse bilmiyorum yani o zaman... <gülüyor> Yani <gülüyor> bir şey diye denmez o zaman ama ikisi Türk 13 Bulgar totalde 15 kişi kişi başına kaç kişi düş, kaç sigara düşüyor 2000 bölü e, 15 mi yani 3000 bölü de çünkü 3000'e yakın 2800 tane 3000 bölü 15 uzun Abi bir de işte. bir grup insan mı bir grup adam böyle yürüyor bunlar şey diye konuşmuşlardı ben dedim sizler onu <gülüyor> öyle sanmıyorum. ki <gülüyor> <gülüyor> de daha rahat ama Egeci adam başı gene 200 tane <gülüyor> elektronik 200 sigara yürüyor bunlar yani. yürüyerek mi geçmişler Herhalde yayan geçiriz. <gülüyor> ben zıplaya zıplayam. Bacak oynayamıyor. Pıt pıt pıt. Siz ne yapıyorsunuz <gülüyor> Bulgar halk oyunları ekibinlerimizle yöresel danslarımızdan birini gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> Valla yani şimdi ben düşünüyorum. 3-5 tane sokacaksan hadi ona, tamamdır arkadaş 200'er tane de yapmayın ya. Parti şey parti yaparım, mi Parti parti Ya bunu ve arsayı bir seferde olsun. Yani şeylerde de oluyor ya böyle... ...taşıyacağından fazlasını taşımaya çalışıyor... ...20 tane bardak taşımaya çalışıyor... ...ne oluyor? Hiç taşıyamamış Hiç oluyor. oluyor. arkasında mı getirmiş bunu şeyler şeyleri? ...bunları... ...Bulgar sınırını geçerken? Öyle mi yapmış? Aynen Nasıl? öyle. Orada ne yapıyordu ya bu Bulgar ya sınırında? Ya hayır şey var işte. Köpek mi vardı ne vardı? Köpek vardı kurt köpeği. Alman köpeği. sınırında değil miydi o? Alman sınırında işte ama... Alman. Yani ama önce Bulgar sınırıydı. Bulgar sınırında. sınırında ne oluyordu? Bulgar sınırında da... Ha, Bulgar sınırında da komşi şey komşi oldu. diye şey yapıyordu... <gülüyor> öyle şeyler oluyor ama esas için kötü yani kötü tarafı demeyeyim de tamam onlarla yakalandın hani suçun yüzün kızarı şey vardı adamların fotoğrafını çekmişler nice. yırtmışlar pantolonları aşağı kadar <gülüyor> Bacaklarındaki şeyleri mi gösteriyor? <gülüyor> Bacaklarını vallahi yani koca koca adamlar pantolonları e Ama o koca koca adamlar sıyırıp, onun olacağını e, tahmin etmemişler mi? Olur da böyle bir şey olursa biz pantolonumuzu ama kadar, zorunda kalırız Öyle değil. değil. yani Ülkemize yüzden... başka yollarla başka şeyler de sokuluyor ya. Onları da o zaman aynı de şey yapmalılar. Yo onu da yaptılar. <gülüyor> Nasıl? onu da geçen gün Peru'nun içinde bilmem kaç kilo bir şey getiren kadın yakalandı tamam. Peru'nu böyle herkesin önünde açtılar tamam Peru da sen, senin tari. dediğin o mu? <gülüyor> o değil ne? ama bunlar şey demişlerdi abi öbür türlü olsa gene sığıracaktık <gülüyor> yani hiç fark etmez en azından şimdi don kaldı yani don kaldı ee, ama hepsi şey girmiş içlerine içlik giymiş e tabi yürüyerek geliyorlarsa. Ya yani yani çok çok, bu da, durumdayım. sigaranın yürüyorum. zararlarından biri daha ortaya çıktı. Yani o ben kapsül sigara içiyorum onun çok zararı yok diyenler de bir takım adamların kıllı bacaklarında ülkemize girdikler. Bununla tiksinerek bırakabilirler. Hayır, şey vardır ya böyle Kübo'da afedersin pro onu kadınlar bacaklarında sarıyorlarmış. Mesela bu bir hoşluk olabilir ama böyle. Ay e, dün dinledim o hikayeyi bir kere daha ve hiç bilmiyormuş gibi dinlemek zorunda kaldım. Yani onu herkes galiba ilk defa duymuş ve, ve ilk anlatan kendisiymiş gibi anlatmak. Öyle anlatıyor da dün benim karşımdaki e, beyefendi, tahmin edersiniz kim olduğunu, <gülüyor> o beyefendi görmüş gibi de anlattı. Ya Hadi ya. ya. Hı -hı. Böyle böyle bacak böyle var. Ben de şey diye sordum, gördünüz mü abi siz gerçekten gördünüz mü? İki sefer gördünüz mü dedim. Ne Cevap? İki sefer gördüm dedi e, ama ikincisinde şey yaptı ama tabii turistik bir şeydi dedi. <gülüyor> onu onu sorgulamadım <gülüyor> ne demek yani o diye. yani turistik şey gibi düşün bunu nasıl ki turistik halı dokuma diye ayrı bir şey var doğru turistik halı dokuma ayrı şova doğru. yönelik doğru. o da aynı şekilde şova yönelik ama nedir burada işte ee, kıllı bacaklı adamların şeyinde geliyoruz sigarayı bırakmak için alnısı geçerli bir sebep e, elektronik var. sigara yani elektronik sigara da demek ki çözüm değilmiş maalesef elektronikte zaten şey yok yani bir insan sıcaklığı yok yani insan sıcaklığını kıllı bacakta da aramayacağız ama e, gene de insan böyle bir aklında güzel şeyler şey getirmek olsun. istiyor Doğru. Doğru. evet sevgili dinleyiciler insan sıcaklığını arayacağımız yeni bir saat var önümüzde isterseniz onun coşkusuyla ayrılalım karşınızda modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar 9.27 oldu saatimiz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler yarın değil öbür gün Cumartesi gecesi Çağlar Sanatlar Merkezi'nde şahsi şovunda esprileri şakaları yapacağım. Bir hatta iki şanslı çifti de o gece orada görmek istiyor. Hani hatırlar mısınız biz radyodan bilet kazanmıştık diyerek gelenleri de görmek istiyoruz. Hı hı. Ee, o yüzden davetiyeler veriyoruz. Sorumuz da geçen gün burada tam program biterken açılan bir konu. Evet. Hayat bir çizgi filmi olsa bir Disney çizgi filminde yaşasak hepimiz ayrı ayrı hayvanlar olsak. Hmm. Sevimli ama yani tabii. Sevimli, kötü hay, hay, yani, evet. hangi hayvan olurdunuz diye bir sorumuz var. belki ee, bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani bu insanların aklına da soru Sorumuzu şey... Twitter'dan sorduğumuzda <gülüyor> şey yapalım. Oradan Sordum. görsünler. Çünkü, evet. modern sabahlara cevaplarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Şirin, şirinler hayvan kategorisine giriyor mu? Teşekkürler. sence? Ben yani ikinci bir soru olarak Smurfs dedi. Şimdi bir başka bir açılım oldu. Olabilir. O şirinler deyince değildi bence ama Smurfs deyince Şirinler ama hayvan var istersen. Ne tamam yaparsam. canım azman var orada da. Yani öbürleri de yani pek doğada rastlamadığımız türden bir hayvana benziyor şirinler. Ama şu şey. da enteresan şirinlerin hiç hayvanı yok. Ama yani o, şirin, Disney Disney karakterlerinin köyünde. de yok ama yani onlar da şey yani şimdi tamam yani. Işte. <gülüyor> Niye canım Disney oh. karakterinin şeyin en e, olduğum olay. Pluto. Mickey Mouse'un Pluto diye köpeği var. Bir de Goofy diye arkadaşı var. Bir tanesi köpek, bir tanesi arkadaş, İkisi de köpek aslında. ateistler bunu açıklasın hemen bir gün Donald Duck'a bağırdım. <gülüyor> diye cevap verdi. Ee, az önce, de, i̇lk ilk az Burak'tan önce, geldi. Az önce radyomuzda Donald Duck taklı diye kullanırdı. Lütfen nokta <gülüyor> <tofisi>, noktaydı. <be. gülüyor> ya zaten son 3 dakikadır konuşulan konular hakkında... Ee, uzun uzun konuşulması gereken şeyler var. <gülüyor> o yüzden dalıp tak taklidi bence konuyu kapattı. Yani hiç bence o üç dakikayı yokmuş cesine gibi <gülüyor> cesine ee, Burak e Bey cevap vermiş. Buyurun hemen Arslan, öz. öz cevabı at, at. <gülüyor> At. Ya, şimdi at, mesela e, at, at düşün... karakteri yok. Mesela. Çizgi filmlerde hiç at var. Olur mu ya Börgün, çizgi filmlerde değil ama geçen sene hayır. War Horse vardı biliyorsunuz. Hayır ama çizgi film, At o... filmi, bir sevgi filmi, hayır, At C Biscuit diye de film vardı. Konumuz atlı filmlere gitmesin diye. <gülüyor> Hayır orada orada atı biliyoruz yani. Ünlü, ya var ünlü at. Ünlü at demiyoruz ama çizgi, çizgi film, film karakteri olarak bir at yok. Var ya düldül. Red Kit'in düldülü. Red Kit'in düldülü var. Red, herkes Red insan Red Kit'in atı orada. Bütün herkesin evet. hayvan olduğu dünyada atı. O... Ha ponyler var ya. My Little Pony dünyasında. Tom Beceri'deki Jerry olurdum demiş dilemanım. Jerry. Onur Bayayurt. Ne demiş? Yakari'nin atı olurdum. Al işte ya. bir at daha. Yakari'nin atı da güzeldir. Bak Yakari ama deyince yakari dünyasında yakari yakari Herkes bak. şey. E, ...Spit Erhan... Spider Erhan... ...Erhan Bey... E, ...Bu arada Erhan Bey'in şeyi de at... ...O da mı at? E, ne denir fotoğraf... ...Avatar'ı, mı? Dedi, Avatarı, Avatarı da at... ...Spidi Gonzales olurdum... ...demiş... ...ondan sonra... ...arriba riba riba diyerek... ...git kaçmış... Ufak, Vatlele, vatle, vatle. ...o da hakikaten... ...o da hakikaten en enteresan ettik e, ...karakterlerden bir Ama tanesi... ...Spidi Gonzales değil mi? Evet... ...Spidi Gonzales bir de şey var ya... ...bu hızlı koşan bir tane şey var... E, mi, mi. ...o, o mu? Evet... Şey ...o ne hayvan o? Neydi o bir dakika dur ya... O o bir var öyle bir şey ya. Ya baş, bunun peşini... Toyote, onun peşinde koşan hayvan da yani bizde olmayan Kim bir hayvan. Kim yaptı o demin onun sesini? Mek, sen mey. mi yap. İkimiz de yaptık. Mek, Hangimiz daha güzel? Sen sana ona yapayım, mı karar edin? Evet, ya ya İlge çok üzgüdüm ama galiba Fahir daha iyi fire yapıyor. Abartılı yapıyor da onlar. Ben orijinaline en yakın yapıyorum. Bak o da çok güzel demiş. Sincap kadar güzel bir şey var mı ya demiş Emrah Bey. Sincap güzel karakter Sincap var. Roger var. Çok fındık, fındık fıstık yiyerek hayat, hayat geçiriyor demiş. Fındık yiyecek Yani şimdi Oo. burada e, yanlış anlaşılmasın. Fındık fıstık yani çizgi filme dönüştüğümüzde biz mesela gene radyoculuk yapacağız. Hmm. Radyoculuk. Birimiz sincap olduğunda o fındık fıstık yemeyecek gene tavuk yiyecek. Köy toplayacak. Ondan sonra. Sen buradan. Roadrunner, hem de, de piyderden. Rod Runner. Rod Runner ya. Rod Runner doğru. <gülüyor> Zaten burdan çağrıdan mı bulunuyorsun? Üç tane hayvan karakterli güzel bir, bir radyo, radyo şey. programı konusu olan bir cin, tane. Cin Can Can vardı öyle üçlü. Ha. Ördek. Sigaracı Cin Can Can. Sigarağı özlenme. Sigarağı oynadı mı? En son orada oynadılar. Şimdi bıyıklı bıyıklı çocuk olmuşlar. Ben orada. de herhalde Ördek falan gibi bir şey olur. Yani Ördeği de çok sinsizce bir şeyden söylüyorum. Hem uçayım. Hmm. Hem suda yüzeyim hem karada takılayım diye böyle bir şeyim var benim. Madem hayvan olacağız bir uçalım bari. Takılayım diyorsun yani. Hmm, ya yani. da papağan gibi bir şey olur. Kurabiye canavarı mı? hayvan mı? Kurabiye canavarı hayvan. Canavarı. Hayvanın canavarı. önde gideni yani öyle çok özür dilerim. canavarı işte koca ayak falan hayvan mı? İperaktif dinleyicimiz göndermiş onu. Aysun Hanım rodrunner'ı kovalayan çakal. Rod... Rodrunner'lar kovalasın diye de zaten öyle bir Be hoş Be bedua bir bedua asma. vardır. Gıcık çok gıcık demiş ondan sonra. Ne um. çok gıcık canım Aa. Açılım öyle demiş abi. Ben çizgi filmlerde bak bir hiç kere hiç bir gıcıklık ya, görmüyorum tombiş, ben. Tombiş bir. Bir kere fix bütün çocukları yakalayacak bir karakter olacaksan köpek. O yani cins cins köpek var. Bir sevimli bir yerden bir köpeği tutturabilirsin yani. Ben Kermit olurdum herhalde ya. Kermit. Dediğim... O çizgi film sayılır değil mi? Hayır. Muppet, o, Muppet Show'da o kukla o, sayılmaz. Aa, Ama sorumlu. hayır. Ee, olarak senin... herkesin hayvan olduğu bir dünya sayılır o yüzden. Kurbağa Kermit olurdum. Ama o o, o kurbağa Kermit özel olarak yani. <gülüyor> Başka bir kurbağa o zaman bir düşünmem lazım. Ama kermit olma imkanı hemen birinci sırada. Otü hemen birinci sırada otü. <gülüyor> Mesela otü jeolojinin üstün, şey metalojinin üstünde. Ondan Ot, sonra evet. Sünger Bob ve Patrick'te olmak isterdim bir de demiş. O da güzel. Tabii. Kurabiye Biri, canavarı diye. Onlardan bir tanesi deniz hıyarı mı? Hayır deniz yıldızı. Deniz, deniz yıldızı, yıldızı var. Öbürü uzun, uzun ama şey. hıyar, hıyar olan Ama hıyar olan var. Deniz hıyarı var Allah orada Allah. galiba. Allah Allah ne ahtıp da uzun olan var ya şöyle. Klernetçal çalanım diyorsun. Ahtapotu. Ne bileyim klanette çalmıştır herhalde. Ya uzun o içinde onun şeyi var ya, bacakları var ya, çifter çifter onun bacakları. Ben bir gün saydım. Bacakları ya Atafoz zaten çifter. şey var ona demiyorum bak. Tamam. Deniz yıldızı olan mı? Ha, sana... deniz yıldızı doğru. doğru. pembe yolun. Yıldız yıldız, ha, yıldız. Ama Deniz yıldız. yıldızı. Deniz yıldızı. Ama aslında Türkiye'de oynar o çünkü bayağı bir hıyar <gülüyor> <gülüyor> Deniz huyarı olsa daha güzel olurmuş <gülüyor> karakter olarak. S e, niki ile. Göndermiş bize. Nekiyle şey. yaşasın nokta Kene. Ben... Kene. Kene mi? Kene var mı? Çizgi o... filmde mi? Yok. Yeni bir karakter olarak. Güzel yani olabilir aslında ya. Kene. Tükenmez Adam. Ay işte ki tembel hayvan Sid olurdum demiş. O da güzel hayvan. Ondan sonra Onur Bey. E... Merhaba canım. <gülüyor> Duyulmadı Fahir. Ben güldüm. <gülüyor> Başka bir şey Gerhaba. güldüm ama. Ben de duymazdan geldim. Merhaba canım. Onur Bey. E... Zebra olurdum. Oh mis demiş. Ne, neyle oh mis hepimiz anladık. Oh mis. Bilgehan Bey, Pokemon olayım isteyip camdan atlamışlığım vardır demiş. Pokemonlara gelesim. O haberlerde okuduğumuz kişiymiş demek. Bilgehan Işıklı. CT, e, değerli olurdum ben demiş. Bir de link vermiş. link. Ay linke? Aa, hiç eskilerden kalan yok. Bir atom karınca isteyen olsaydı, atom karınca geliyor diye. Aa valla. Bağra çığra. Hiç yani. Başka böcek arım. mı? Aa niye <gülüyor> böcek düşünmedim ben ya? Arıma falan arı da olabilirsin aslında arı güzel karakter yani. Ben bir yavan hem yürüyüş. Ben bir yavan şey yapacağım ben musti olacaktım ya bak onu çok sevdim. <gülüyor> Eski tip çizgi filmlerden. <gülüyor> Eski <gülüyor> tip çizgi filmlerden. Herkes musti. 3D digital bir tane fight. Benim bir, bir iki hareketim atlaya atlaya geliyor çünkü çizmiyorludum. Musti yalnız çok güzel olurdu ya <gülüyor> Evet ya. Onu da çağıracak. Mesela bir bölümde, gel bak Musti'nin bir bölümünde ne kadar güzel. Babası, Musti'nin babası evde soğan bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir odada soğanlar var. Kedi hiç soğan şey yapar mı biriktirme? Eee Musti'nin ailesi söz konusu olunca diye. Bir bölüm uzun uzun bundan bahsediyor. Zaten sonra ya. satamayacaklar işte. Hiç kediler soğan sevmiyor <gülüyor> Onu bekletelim. Amacım köpekleri tartmakta diye. Evren Bey çekirge nasıl olsa karınca bakıyor demiş ona. Karınca bakıyor? Doğada hiç takılmamışlar galiba. O çekirgeleri bir yiyor karıncalar. Aman aman aman aman. Ozan Bey Ayseç'teki tembel hayvan. En çok istenen Merhaba hayvan bu canım. Hayvan. Yani bu söyledikçe ben gelecek gibi hissediyorum. Ne yapayım yani. Ozan sesle. sorumuzu yineliyoruz sevgili Vallahi, dinleyiciler. Akıyor, akıyor, o zaman var. ben de Şirek'teki çizmeli kedi olacağım. Evet, bir kedi modern olalım. sabahları gönderebilirsiniz cevabınızı. Bir çizgi film hayvanı olsanız ne olurdunuz? Modern Sabahlar Modern Sabahlar More dance of our life It's amazing It's amazing Sesim aynısını da yapardım. 9:46 oldu saatimiz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana Severler. Bir çizgi film dünyasında yaşıyor olsaydık, hepimiz hayvan olsaydık. Siz hangi hayvanat olurdunuz? Hayvanat deyince biraz ters yani, oldu. Yok herkes hayvanat. Herkes hayvanat. Yani Herkesin insan, hayvanat insan düşünen ortam, hayvanat diye Kimsenin öyle... kimseye hayvan diye e, hakaret etme diye bir dünya olurdu. Bir i̇nsan kere. düşünen hayvanat da çok güzelmiş. <gülüyor> e, bakayım başka ne var. Winnie the Pooh'daki tiger olmak isterdim demişti. Tasasız bir karakter. Derdi. ben çok bilmiyorum ya benim Tiger, tigre, Sen evet. hakimsin galiba Tabii, değil mi? O bizim hakim. <gülüyor> o zıplıyor kuyruğunun üstüne zıplıyor. Bisikletler ha şeyi çok şey yaparız. O Squidward kl klarnet çalan Patrick'te. Ha klarnet çalan bu kasiyer olan değil mi Sünger Bob'daki? Evet bir. evet. Kasiyer olan mutsuz o olan. Octopod. Yani Octopod mu? Ne aslında O sahibi canın dükkanın sahibi o. O Bay Yengeç. Ha Bay Yengeç. Köksal Engin'in seslendirdi değil mi Squidward'ı? Evet. O değil mi? Hı -hı. O neydi? O Squidward. Squidward işte. Hı -hı. Neydi o ya? Klarnetçi. Ondan söyle. Atapot, atapot da dilde ne töbür ya? Atapot, atapot. Erdoğan atapot altında. <gülüyor> Suyun altında kalıp beni ara. Squidward. Aa, hmm. Unuttum ya. Atapot ya, atapot doğru işte. Oktopus Hayır, ya. Atapot dil gene öyle kollu bacaklı. Biz dükkan alıyorduk sonra vazgeçtik böyle bir. Kalamar mı? Kalamar. <gülüyor> kalamari. Atapot. Kalamar. kalamar değil Squidward. Ege'ye söyle bak kalamari der ana. Squid kalamar işte. Squid altaput gibi net. Oktopus. O oktopus seni dedi. Ama neyse ne canım. Onu an. bir başka gün şey. Yapalım. Yine bir hayvanat dünyası. Evet. Siz kendi hayvanlarınızı söylemeniz bu. Ben, ben kurbağa ya. dedim ya kurba. Özel kurbağa, bir kurba ama kurbağa. kermit. Ben iki tane kedi var benim hayatımda. Bir musti, bir tanesi de cızmalı kedi. Şeydeki. Sen o zaman kedicisin. Kediciyiz biz. Emir Ezelde. Bey misal köpekçi. Kilden. Rintintin demiş Emir Bey. ortaya kurbağa. Ben kendime ne ördekte bir yavan geldi şimdi. Ya ne Ördek oldu hemen ya. şey yapmayacaksın. Zeynep Hanım düşün daha vaktimiz var. Dino taş devri demiş. Dino. Ama Dino, Dino hayvan yani şey neyse. Özel Herkes hayvan. hayvan değil orada öbürleri insan. Ama sonuçta konuşmuyor şey. yani konuşan falan işte ama onlar da cihaz var ona bakacak. Kıyafet olsun. giyen hayvan olması lazım. Kıyafet giyen hayvan olması lazım. Ben mesela Çizmeli Kedi buna en güzel örnek. En güzel örnek. Yani her kıyafetiyle ön plana çıkmış. Hermit'in de papyonu mu var? Yok böyle bir boyun gibi bir şey var Değişik ya. Kermit'in şey dolabı farklı. dolabı iyidir yani. Çok çok hastası olan bir karakter. Ya. Yani. Masası iyidir onun benim bildiğim. 4 masası vardır her gece <gülüyor> Bu arada Garfield olmak isteyen dinleyicilerimiz çok fazla. Mesela Jeren Hanım. Ama Onların e, hepsi e, iş dünyasının yoğunluğundan bıkmışlar galiba. Garfield'ın en güzel tarafı yatış. Yatış. Yatış. <gülüyor> yatış Herkes demiş. yatış derdinde. Tom ve Jerry'de devamlı barbekü yapan mazlumun yanında zalimin karşısında bir köpek vardı. O benim demiş. Ha şu şey bulldog. Bulldog. Şişman köpek. Ha yani şişman köpek Şişman bulldog. gibi görünen ama kaslı köpek. Kaslı. Tom ve Jerry'de kim mazlum kim zalim konusunda bir gün tartışalım valla. Kimin kimi olduğu belli olmuyor ya. Kimi Ol, zaman Jerry mazlumu oynuyorsa ben ben, da, kimi zaman da Hayının önde gideni yani. Ben kendimi Tom'a çok daha yakın hissediyorum çoğu zaman. Yani sonlara bir, doğru mu? Adam vazifesini yapmaya çalışıyor. Yani şimdi sen evinden düşün, ev gibi düşün bu konuda. Ya evinde pis bir yaşayan bir fare var ve bir kedin var. Senin onu yakalamaya çalışıyor. Vallahi Tom ve Jerry'de beni en rahatsız eden orada sürekli ayaklarının kalın bacaklı ve çirkin terlikli bir kadın var ya kadın, ya. ve kötü de. kötü çoraplı. Şey mi? Jerry'in sahibesi. Böyle yürü ya. Yani işte öyle geliyor ya kalın bacaklı evet. şey olan. Etekli. Etekli de böyle çoraplar hafif düşük. <gülüyor> yani tam böyle çek. Yani şöyle diyorsun. Kadın şunu bir çektir bir de otellikleri çıkar bir Sana bağda. Tom ve Jerry'in sahibinin bacaklarına mı boşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bacak <gülüyor> açısından veriyor. Ne yapsın adam? Yani hep onu bacak açısından görüyoruz. yüzünü görüyorsun. göstermiyor ki. Bir kere falan gösterdi galiba ya. Ozan, o bölümü bana verebilir misin? <gülüyor> Ozan Bey Avatar'ın binek hayvanı Abba olurdum demiş. Uçan şey var ya, hmm. uçan ne o bizon mu ayı mı? Buyur. Bizon, ayı olamaz, bizon galiba, değil mi? o? Yok canım, uh, avatarın uçanın şey at at tipi, at değil şey, ejderha ya. tipi. Hayır at değil, uçan abi. ejderhaları diyorsun işte. Hayır o avatar Eşderha değil, şey şey avatar'a giderdik ya avatar, avatar'a giderdik. Evet, kılı evren. Kel bebe. Onun He. boynuzu olduğuna göre bir kere şey, otobur bir hayvan, Yok, bizon tipi bir şey o. Bizon gibi, bizon, değil değil bizon, mi? Tipi? Bana tipi. bizon. Böyle Kıllın, geliyor böyle, arin tipi o. Sempatik kıllı bir zon, evet. Et boynuzlu hayvan var mı? Ben burada et et maddi yank, hata yapmayayım. Et, et yank, boynuzlu hayvan. Ya yani gergedan yank. beni rahat yer de esas olarak... Ya, ya et yiyip ama aramayan... Bire bir de yer yani gergedan beni. Et et yiyip ama olmadığı zaman da aramayan hayvan var. <gülüyor> Su aygırı mesela. Mesela. mesela. Onda mesela. boynuz yok. Onda boynuz yok. Ee, Angel. Angel ee, ne? Angela. Ee, i̇simli dinleyicimiz pengüş demiş. Pengüş. pengüş. Neşeli Aa, hayvan var. Pengüş mi? Pen evet evet. Onlar güzel takılıyorlar. Levent Bey soru sormuş. Buyursun Star canım. Wars'taki jar jar sayılıyor mu? Jar jar bink olan jar jar? Sayılır. Hayvan o tamam. şey değil mi? Ay, şey, ayı diyor. Ya yani insan olmayan her varlığa Oo. hayvan diyorsun. Ama orada hiç kimse insan değil ki Star Wars'ta bir sürü affedersin. Niye? Han Solo var adam gibi adam. adam. Tamam Solo. Jedi'lar gelecek şimdi Fahir bak. Jedi'lara gelesin onu demiyorum ya. Küce sürü... laf edildi diye. <gülüyor> Hiçbir insan değildi. Doğru aslında bir dolusu. Bir dolusu hiç yani. Hayvan sayılır. Ama Olsun. orada yani bazı insanlar da en büyük hayvanlığı yapıyor. Burada isim vermek istemiyorum. Kimseyi de zan altında bırakmayalım. Bir yani. gün de Star Wars uzun uzun konuşalım. Valla konuşalım. İdil Hanım Nemo'nun arkadaşı, unutkan arkadaşı demiş. Nemo'nun unutkan Mavi arkadaşı. Mavi miydi o balık? Hı -hı. Unutkan olan Bağır, arkadaşı. Mavi miydi değil mi? Bu sene mezun oluyorum diyen Nemo'nun arkadaşı. <gülüyor> Siz kimsiniz? Ben Nemo'nun arkadaşı. <gülüyor> Nemo en aktarla <gülüyor> kutluğun adında kalıp beni ara. <gülüyor> Koala olurum demiş Kenan Bey. Hangi kenan, hangi kenan Bey oldu? Hepimizin tanıdığı. Lavali Hep hepimizin... yokuşu. Aynen kenan öyle. Bey. Koala olurum, şirin mi şirin demiş. Hayır yani hayvan olsanız ne demiyor? Onun bir tane çizgi filmi var mı Koala çizgisi? Koala dediğim koala. <gülüyor> <Var>. O bizim saç tutmuyor. Onu koyuyoruz abi. Gerçi Zep olurum. Oh mis diyen Onur Bey'den sonra dediği için. <gülüyor> Zembran'ın oh misliği nerede? Onu ben Nerede olacak? Oh mis... Zebra mı gibi? Uçan zebra diye geçer. Kanatsız ze... olmasına rağmen uçan zebralar diye Ona, bir ona bir da geçiyor. başka şey denir aslında. Zebrano. Hayır <gülüyor> marka veremiyoruz. Da, marka anlamında değil ki. <gülüyor> Fiyat anlamında. <gülüyor> Nadide anlattı. Kurbağa kermit demiş. Tazmanya yalnız kapıldı. Ha. Tazmanya canavarı ya da susam sokağındaki kırpık. Kırpık? Ama kırpık da var ya. Sepet içinde yaşayan mıydı? Sepet içinde ona böyle tekme tokat girişi vardı hep. Hep ama yani. Kırpa mı? Kırpa. Niye ya? Oy böyle bir yavan yavan şey yapıyor yani. Çok üzgün bir şey oluyor böyle bir bilmem ne. Tamam Fahir hiç dememiş sayalım. Tripe tripten tribe koşan kırpık ya. Ondan sonra onu... Tripe için atar, şey atar trip demiş zaten? Kırpık'ın sloganı oynuyor. Dark Pink Duck. O kim ha? ha. Aa çok havalıydı o. Dark ha. Duck çok güzel hakikaten. Ben onu soracaktım ya. Kara ördek diye geçer. Şapkalıydı değil mi o? Valla yeri geliyor şapka takıyor yeri geliyor peruk takıyor yedi yani. bela Yedi bela ördek diye geçer. Ege, i̇stersen bunu alabilirsin. Onur Bey şey yapmış, rezerve ettirmiş ama. Ya kimse box bunny istemiyor ona ben de üzülüyorum. Ondan sonra Zeynep Merhaba Hanım. Merhaba canım. Bak bu tam. Bir gün de şey yapalım Fahri. Taklidin en iyi yaptığınız hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir numara dolu. Yeterli. Ee, Zeynep Hanım Dino hayvan ama değilse ne demiş. Değilse ne? Neyse ne o zaman. Atom karınca demiş mandalina. E, o zaman. Tebrik ediyoruz kendisine. Hadi birisi atom karınca şeyi. Yaşını da ele vermiş olsun. Evet. <gülüyor> Şimdi bir kelime diyeceğim. <gülüyor> Gırk var. Şimdi bir kelime diyeceğim. Ee, onu bakalım hangisini söyleyecek? Cebeli Tarık göndermiş. Abaragandi adam olmaz değil mi? Abaragandi dediği şey. Oh Allah'a bile. Balım balım balım balım. Teşekkür, balüm, balüm, balüm. Teşekkür Bay meraklı. Bay Koskoca senatör Jar Jar hayvan yaptınız tebrikler demiş Sedan. Kimi? Jar -jar. Ya o sonradan şeyle eş dost sayesinde senatör oldu. Bırak arkadaş. Jazzer Bing olmak isteyen var. Ne yapalım? O, o galaktik imparatorlukta kimlerin ne olduğunu çok, çok iyi biliyoruz. biliyoruz hepimiz. Kimin ne olduğu belli. Pembe Panter olmak isteyen. Çok Bağırma. güzel valla bravo. Pembe Panter. Ne yapıyor? Hiç acaba? va mi oldu Pembe Panter. Abi canım o huzur evinde. Devam ediyor mu Pembe Panter'in maceraları? Ya? Maalesef. Maalesef. Kimse erder ki artık, artık Pembe bize Panter. Bizim hayat Bizi. macerası olmuş. Oktay'dıymış geçen gün. Kung fu panda olurum demiş Onur Bey. Kung... Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İzlenmediği için ne yapabilirim? Yani ne yapabiliriz kung fu deyince dosya <gülüyor> yedek, açıldı. Yedek dosyasından <gülüyor> bulduğu dosyaları <gülüyor> <gülüyor> dinlediniz. Kung fu Panda'da ha şey Nikolodin'de oynuyor değil mi o sürekli evet, olarak? hafta sonları falan da böyle... Ustam usta usta falan filan. Ha, geliyor bir başka bir şey geliyor. Yok yok. Ustam diye bir şey geliyor. Ustam <gülüyor> bıraktımım koy. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bunun neyin taklidi olduğunu biz de anlamıyoruz. <gülüyor> biz de bilmiyoruz ama. Bir şey seyrettin galiba birine, birine mi maruz kaldı? Ne Cehennem oldu? kapıları açılmasın diye sorgulamıyoruz. Sormuyoruz yani. <gülüyor> Youtube'da mı falan bir <gülüyor> şey mi seyrettin? Onu da seyrettirmedi de bize. Rod Rani olmak ister. Rod biz. Rani ne ya? <gülüyor> Dostlar <gülüyor> arasında bana Rod Rani Rod Runner'ın komşusu falan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hey Rani. Ben de onun kadar iyi koşuyorum ama. <gülüyor> yani şey yapamadık. Olmaz. Ben karga olmaya karar verdim. Karga Dumbo'daki değil. kargalar şimdi düşündüm de. Çok güzel hayvan karga. Vallahi Dumbo'da bir kargalar var. Bununla Allah'a emanet olun. Uçaman uçaman falan diye. Uçaman biliyorum. ya uçaman ya. Hepsinin ağzında sigara vardı. Evet kargaya karar verdim ben de. Karga mı kuzgun mu? Karga. Çünkü neden biliyor musun? Kuzguna yavrusu hoş gelir de kargayla ilgili herhangi bir şey. Maalesef yok. Geçiyor. Voltran'ın kafasındaki siyah aslan olabilir miyim? Robot mobot Ondan, ama tamam, aslan demiş. Ya, yapalım ya Kim, niye kalbini kırıyoruz ki olaman diye. Robot mobot ama aslan işte demiş. Ya birisi de <gülüyor> şey <gülüyor> isteseydi Deniz ya. Deniz Yağmur yaz yaz oraya Deniz Yağmur yaz. siyah aslan. Evet Hı -hı. hayır. Himen'deki Tigra'yı kimse istem. Titlek. Titlekken Tigra o da o iki şey kontenjanı ister ha. yalnız. İki çift karakterli. Yani evet bir şey. tanesini seçmek zorundasın. Tigra mı? Dönüşen Yoksa hayvan. Yoksa Titlek mi? Ha, titlek mi? Bir de öbürü neydi? Uçan. Orko, orko, orko. Orda. Hayvan değil ya. O ne o? O başdans. Bu da cisimsiz bir takım ya. Baş, yani. baş danışman gibi bir şey o. Undefined. Özel kalem o ya, özel kalem. Himen'in özel, özel kalemi. <gülüyor> kafasında şeyiyle böyle bir Kalemi de var mıydı onun? Onun mu? Sümen vardı önünde bir tane uçağın <gülüyor> sümen. Oradan bazen evrak çıkıyor. Ha iskeletörün verdi. Kim diyeyim e şeyleri ya? Ekürisi. Orko vardı. Orko o asla vardı. Adam, aslan bir adam. Bir tane kız vardı. Bir de albay, albay vardı. vardı. Albay vardı. Bir tane. Albay vardı. Yani. Ama o galiba emekli albaydı. Hayır o sonra ki. kurmaylık sınavlarına girdi. Kurmay Hayır, albay bıyıklı, oldu. Hayır o. Ben oradan biliyorum. Emekli <gülüyor> albaydı. <gülüyor> Şeyin iskeletörünün tayfası da belli zaten. Hayvan adam vardı. Sonra alaçatı emi beğendi işte o Demirçene albay. çene miydi öbürü. Amemememememememememememememememememem Duyu bir evet. şey bağırıyor, çığırıyor, bir şey diyor iskeletör. Gidin Ama halledin. Şere. Hayvan adam ne kadar güzel bir adam. Iskeletorun yani. adı değil mi evet, hayvan? Hı. Hayvan adam demir çene miydi? Demir, demir çene. çene miydi başka bir şeydi ya. Demir, demir çene, çene <gülüyor> <gülüyor> Köprü ismi baraj ismi gibi bir şey. Demirtene hoş geldiniz. İçene Demir hoş geldi. Gibi. Demir <gülüyor> demir ceneymiş, demir ceneymiş. <gülüyor> ölmüyor muydu ya o hayvan adam her seferinde? Hayvan adam ölmüyor. Yok canım sen şeyde karıştırdın mi? ya. Ne oluyordu peki? Etkisiz hale mi getir? Ellerini kollarını bağlayıp bırakıyorlar mıydı bir köşe? <gülüyor> Laf sokuyorlardı da <ve> kaçıyorlardı buna. <gülüyor> Yine görüşeceğiz yiğenim diye gidiyordu işte bilmiyorum. Şiran'ın artık. tayfalarını, şeylerini hatırlıyor musunuz? Şiran'ın Şir ekürisi. Şiran'ın yani. bir tane oynak çocuk vardı yanında. Ellerinin. Orkosu var mıydı Şiran'ın? Yoktu. Şiran'ın orkası yoktu. Ama Ondan onda, onda bir şey biniyordu ya. Ne? Atı vardı güzel. at at tip değiştirdi. Bir var. Bir şeye bağlamaması lazım. kızcağız yayan mı gidecek her Bey demiş ki en güzel hayvan Fight Club'dan Power Animal Penguin. Power Fight Animal doğru. Penguin ne ya? Ondan sonra o böyle hayallere daldığında ha, hayallere hayallerde kaymaca dünyalarda. Kenan Bey e, davetiye filmi olsun lütfen demiş. <gülüyor> ee, Kenan Bey'e bir gerçeği söyleyelim. Film dünmüştü <gülüyor> Mustafa Bey Thunder Cats vardı ama karakterleri Aa. pek hatırlayamadım. Thunder, <gülüyor> Thunder, Thunder Cats! <gülüyor> Üçlemesiyle Mustafa Bey ben Unutmuştum <gülüşmeler> Mustafa <Bey. gülüşmeler> sağ olun var olun. Çok güzel cevap Ben kalaktalleri hatırlayamadım <gülüşmeler> Ama benim tanrım Siz gidiyorsun evet. kaplumbağalar cevabı da geldiğine göre herhalde Evet ee, kaplumbağalar Üçlemeyi de kapatmış olduk Ben atım zaten diye Dursun Bey onu göndermiş Evet. Atın beni denizlere diyorum ben de o zaman <gülüyor> <Dursun>. <Gülüyor> Ninja Aha. Kaplumbağa'lardaki favori olanını söyleyin Sizin favoriniz hangisi? Benimki, bizim... Ben ressam olarak Raffaello'yu seviyorum uça, da Uçtan Splinter Uçtan Mılak Seninki? Raffaello'yu seviyorum da ben onların hiç Neye göre birbirinden farkı yok bana göre Onlar pizza Nasıl konusunda ya, da bunu... anlaşıyorlar mıydı? Farklı pizzalar mı seviyorlardı? Ben onları hiç sevmedim Ninja, hiç Kaplumbağalı. Yani. Ninja Kaplumbağa'lı Buradan da itiraf ediyorum bana ne sevimli geldiler ne heyecanlı geldiler, ne bir şey geldiler. Peki, e, Donet demiş. demişti. Kazı kadar mı? adamken seyrettiğin için olabilir mi miyecim? Yo gene çocuk falandım ya. Nasıl çocuk falandın ya? ya hatta onun bir filmi vardı. Var, Çizgi film, filmi değil filmi de var, evet. O filminde zaten tiksindim. Filmi abi. filmi evet, filmi saçma. Göbi ekmeklerinin ortasını yarmışlar, böyle konuşturuyorlardı falan. Sizgi film mantığı da, filmi çok saçma. <gülüyor> bir kablo, bir kablo var film Peki şey, şey, şey, şey, üç silahşörlerdeki favorinizi söyleyeyim Hayvanlardan üç başka şerlerdeki şey mi? Şimdi, Dartanyan. Dartanyan. Dartanyan dedi bakayım. Hadi Yok. diğer üçünün adını say. Aa, Atos, Portos, Portos Aramis. Aramis. Şey ya, galiba Portos. Portos, değil mi? Yani. Portos nerede? Ege'li o da. Aydınlı mıydı? Öyle Böyle değil. konuşuyordu ya. <gülüyor> denizli <gülüyor> de. Baba tarafı denizli. O zaten hep tavuk <gülüyor> tüyü, şey Koros tüyü takar ay <gülüyor> <gülüyor> Ya çok cevap var. Artık... E iki çalan. tanesini seç Oktay. Ben hiçbir şey yazamadım burada. Bak bir saatte Aa, sen bu, beni yazıyor zannediyorsun diyorsun. Burada Kağıda bıçaklar çizdim, adam çizdim. Ya o zaman bizi... Gemi kitran... çizdim. Bıçak mı çizdi? Ben tür bir psikopat olduğundaki... Bizi güldüren ne demek ya? Bizi güldüren Mustafa Aygün'u e bir davetiye verelim. Evet, tebrik ediyoruz ee, Mustafa Aygün'u. Tanıdık et vardı ama karakterleri tek tek hatırlayamadım cevabıyla. Hı -hı. Ondan bir sonra. Bir de zebra oldum kafam rahat diyen Oh mis <gülüyor> <gülüyor> Zebra oldum oh mis, oh, mis. diyen mi? Aha, Hı -hı. Zebra oldum oh mis. Aşağılara in, aşağılara. Aşağılara. Aşağılara, biraz daha aşağılara. Sevgili nicheler yarın da davetiye kazanma şansınız var. Tınız kazanamadınız. Ee, Bilet işte, satın alma Kesin kazanıyorsunuz. Onur ular, onur ulu var. Onur Uluar. Onur, zebra. Zebra olmak isteyen. Mustafa oh biz, Bey de. E, Atıllayanlarım gerek. bu ikisini yazdın değil mi? En azından isim soyad olarak. Tebrik Kendilerini ediyoruz. tebrik ediyoruz. Ne Ulu. zaman? Cumartesi günü saat 20'de. Saat 20'de. E, Davetiyelerini almak için bir 15 dakika erken Hı. gelirlerse en güzel yerden. Kral gibi serdarlar. Pardon cumartesi saat cumartesi saat 20'de. Pardon Allah cumartesi Allah. sen birci değil misin? Orada bir, bir saat gitip geleceğim. Öyle bir şey olacak maalesef diyoruz. <gülüyor> I'm <laughs>